Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahfiye ee, Ne geldiniz. Bugün herkes için siyer programımızda çıktığımız bu yolculukta 21. bölümle sizlerin huzurlarınızdayız. Serlevhamız, etiketimiz, konu başlığımız küfrün tek millet olduğu savaş, hendek, gazvesi. Hocamız yine her akşam olduğu gibi bizi yine yalnız bırakmadı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sefallah. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah şükründen aciziz, ishamdülillah. Hocamın dün birazcık burnu akıyordu biraz rahatsızdı. dua edin sizler de hocam inşallah Rabbim şifalar, isham buyursun. Bugün daha iyi gördüm. Elhamdülillah hamdolsun. Şükürler olsun, Hamd olsun hocam. Proje bitmeden inşallah hocam daha hastalanmazsınız inşallah. Şu Sonra hastalanayım mı? Sonra daha iyi olursunuz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu bir yolculuk hocam. İnsanlar aşkla <gülüyor> bekliyorlar. Ee, Rabbim size projeden önce sonra ve süresinde de hayırlı şifalar İsa inşallah. Daha... Allah sıhhat versin de yolunda amin. koşabilirdim benim. Yani. Bugün saat bin Muaz'ı anacağız, bayağı anacağız hı hı. radıyallahu an. Yaralandığında öyle dua ediyor. Hı hı. O kadar güzel ki Allah'ım diyor sen bana biraz daha nefes ver de şu müşrik ordusunun darmadağın olduğunu göreyim. Aa, ne kadar. Sonra bir müddet sonra bir daha duaya bir cümle daha ekliyor. Allah'ım diyor biraz daha ver de diyor. Kurayz oğullarını da göreyim. Onu da göreyim. İkisini de görüyor. Evet. Ondan sonra şehadet şerbetini evet. içiyor. Onun için önemli olan o sıhhati Allah yolunda kullanabilmek. Abi, bize de versin. Aslında inşallah. duamız hep öyle olsun. Eğer hayatımız hakkımızda hayırlıysa Cenab-ı Hak hayatımıza bereket ihsan eylesin ölüm hayırlıysa ölüm temenni edilmez ama böyle bir dua caiz yani hı hı. Neyi hayırlıysa onu istemek ama bunu isterken de tabi o duayı fiilen de amellerle desteklemek. Benim bir Allah dostumdan duyup sıkça ettiğim bir dua vardır. Hep şey derim Allah'ım benden en razı olduğun anda Allah, evet. emanetini al. Eyvallah. En razı olduğun. Rızana en yakın olduğum anda Aynen. al yarabbim diye dua ederim. Yani. Allah hepimize hayırlı akıbetler nasip Amin. eylesin. İnşallah. İyi başlamak güzel bir şey. İyi, iyi bitirmek. sürdürmek de güzel. En önemlisi iyi bitirmek. Ya, o Habeşistan hicretinde evet, kimlerin bitirmek. ne geldiğini başına evet, hep ya, anlatmıştınız ya, biliyoruz. Ya. Peki. Bugün küfür küfürün tek millet olduğu evet. gazve savaş hendek gazvesi diye konuştuk. Küfür tek millettir. Bu bir hadis-i şerif midir? Ayet midir? Nedir bu hocam? Bu o kadar meşhur bir söz ki evet çok çok, çok kullanıyoruz da. Tabii çoğumuz zaten zannederiz ki hadistir bu. Hı -hı. Yani ama biraz araştırdığımızda Ali Serat ve selam efendimize doğrudan nispetini bulamıyoruz. Ancak İmam Malik Muvatta isimli eserinde başka bir hadisi açıklarken bu sözü İmam Muhammed'in sözü olarak nakleder hı hı. ama bilmiyoruz İmam Muhammed'in kendi sözü mü bu? Yoksa İmam Muhammed de birilerinden duyduğu bir hadis-i şerif mi? Biraz daha üzerinde çalışmak gerekiyor. Hı hı. Ama söz muhteşem bir biçimde onlarca aslında ayetin, onlarca da hadisin bize mesajını veriyor. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabın, müşriklerin, diğer din mensuplarının nasıl birbirlerinin velileri olduklarını, birbirlerinin dostları olduklarını, birbirlerine bu manada yardımcı olduklarını okuyoruz. Zaten biraz sonra hı hı. işte hı hı. Hendek gazvesinde de göreceğiz o hakikati. Ancak direkt doğrudan aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte el kufru milletun vahide diyerek bunu bize nakletmiş mi onu dediğim gibi araştırmak durumundayız hmm. ama mesaj çok net gerçekten öyle. Gerçekten de biz her türlü şekilde küfrün tek millet olduğunu hele hele mesele İslam olduğu zaman birleştiklerini İslam'a ve Müslümanlara karşı mücadele verirken ayrılıklarını, gayrılıklarını bir tarafa koyduklarını hmm. o ortak düşmanı yok etme adına çok ciddi bir biçimde mücadele verdiklerini görüyoruz. Aslında şu modern dünyanın modern tanımlarına ilaç gibi gelecek bir ifade tabii. konjüktürdü evet, bilmem neydi evet, diplomatik ortaklıktı bunu hepsi. yukarıya yazdığınızda o size aslında evet. asıl yolu gösteriyor. Yaşamadık yani. mı evet. mesela Çanakkale'de yaşamadık ki, mı ki. yani bu toprakların işte kaderinde dünya kadar biz bu işin örneklerini görüyoruz. Şimdi defa biz etme. görsek şu, şu anda mesela evet. bile işte bakın bir Kudüs meselesinde, işte bir Arakan meselesinde, bir Doğu Türkistan Bosna'da, meselesinde, Bosna'da Srebrenitsa'da barış Bosna gücü vardı Güya evet, orada. Irak meselesinde, Tabii. Çeçenistan meselesinde her tarafta gördük. Eğer orada bir Müslümanlara ait bir şey varsa, İslam'a ait bir şey varsa, hı hı. Yahudiymiş, Hristiyanmış, liberalmiş, işte komünizmi, sosyalizmi, şuymuş, buymuş, bütün ayrılıklar, gayrılıklar bir tarafa bırakılıyor ortak düşman İslam olarak ediniliyor hı hı. ve onun sesi kısılsın diye yok edilsin diye ortadan kaldırılsın diye her şey yapılıyor. Ben Tarihte Srebrenica, de öyle, he. bugün de öyle. Hocam ben Srebrenitsa'ya gittim, o köyleri gezmiştim orada ya. anlatmıştı bizzat yerler teyzeler. Hmm. Bir köyde hiç erkek kalmamıştı hocam. Ya. Bütün erkekleri çocuklar da dahil tabii, katletmişler. Tabii, ne acı hani işte biz bunu kitaplardan yani. okuduk ama orada yerli insanların dilinden de dinledim. Kayıt altına da şahit olmuş. Ya. Diyor ki buraya geldiler dediler ki Hırvatlar, sırtlar, size hiçbir şey yapamayacak. Biz Hollanda'yı temsil eden barış gücünün temsil eden Hollandalı askerleriz. Evinizde ne biriktirdiyseniz çakı, silah, tabanca hepsini bize teslim edin bundan sonra sizin yaşamınıza hayatınıza biz kefiliz ya, dediler diyor. Ya. Ne var ne yok hepsini topladıktan sonra barış gücü askerleri gece demişler ki biz temizledik buyurun evet. insanları hunharca <gülüyor> katlettiler orada. küfür tek millet mi? Tek millet, evet tek yani millet işte. Ve bu hiçbir zaman değişmeyecek evet. yani ama burada asıl önemli olan şey şu biz bunu biliyoruz zaten zaten bir Müslüman asla küfürden merhamet dilenmez evet. ve küfürden bu noktada bir şey bir beklenti içerisine de girmez. Ama bizim Peygamberimiz <gülüyor> işte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunlarla nasıl mücadele edileceğinin yolunu ve yöntemini öğretiyor bize. <gülüyor> Bağırmayla, çağırmayla, slogan atmayla, hamasetvari şeylerle konuşmayla tarihten sadece bahsedip tarihi övmeyle tarihtekileri ile işte biz böyleydik şöyledik deyip işte zür tesellisine girebilecek şekilde bazı şeylerle avınmakla olmuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu başarısının altında elbette ki çok önemli şeyler yatıyor ama en önemli iki şey var düşmanını çok iyi tanıdı ve düşmanının zafiyetlerini tespit ederek bunun üzerinden bir strateji geliştirdi. Dostunu da çok iyi tanıdı. Aa, i̇kincisi o zaten ya. dostunu da iyi tanıdı. Eldeki avuçtaki imkanlar neyse o imkanlara göre bir hareket tarzı belir belirledi. Evet. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın kaç zamandır siyerin içerisindeyiz. Reci'de yedi tane sahabi şehit olacak. Biri de otuz dokuz tane Sahabi efendimiz şehit olacak, efendimiz ordu çıkartmayacak zamanı var onun bedelini ödettirecek mi onlara? Ödettirecek ama o anda değil ve o anda heyecanları da tüketmeyecek sadece sabredin diyecek açacak namazlarda kunut yapacak o insanlara dua edecek, hı hı. küfrü lanetleyecek, zalimleri lanetleyecek, şehitlere rahmet okuyacak yine yüreklere sükunet adına bazı şeyler verecek ama yeri ve zamanı geldiğinde doğru işi doğru zamanda yapma adına örnekler ortaya koyacak. Dolayısıyla bunu bizim bugünün dünyasında çok iyi anlamamız lazım. Hı hı. Bir şeyi daha anlamamız lazım mesela biz şu anda savaşları konuşuyoruz. Hı hı eğer beklersek desek ki ya bir hendek olsa da ben bir, bir kahramanlık yapsam ya da bir Uhud olsa da ben ben bir şey yapsam bir. bunu beklersek eğer bu bu da aslında bir avuntu tesellisidir. Var ya şu anda hendek var zaten. Sen hangi hendeki bekliyorsun? Uhud da var, Bedir de var. Nedir mesele? Senin karşında Düşman var o düşman da belli. Allah genel bir ifade ifadeyle diyor ki وَلَا اُدْوَانَ illa عَلَى zalimin." Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Biz zulme düşmanız, zalime düşmanız. Kim olursa olsun ve onlarla mücadele etmek zorundayız. Ve şu anda mücadele kılıç, kalkan, mızrak değil falan yani. değil. Evet. İki alanda mücadele var anlayalım artık Müslümanlar olarak ne olur iki alanda. Bunlardan bir tanesi ilim bilgi bir diğeri ise işte iktisat para bu iki alanda mücadele var ve Müslümanlar olarak biz bu iki alandaki mücadele adına cihat noktasında sorumluluklarımızı biz Allah nerede konumlandırmışsa hayatın içerisinde burada kendimizin yerini iyice tespit edip bu noktada mücadelemizi devam ettirmek durumundayız. Bedirler gelip geçiyor üzerimizden. Uhudlar gelip geçiyor üzerimizden. Hendekler gelip geçiyor üzerinden. Sen savaş biz, bekliyorsun. Ya efendim abi gelsin fırsat şöyle olur böyle olur diye kendi kendimize avutuyoruz. Şu anda asıl bu iki alanda cihat noktasındaki sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde Allah bize vaat ettiğini ulaştıracak. Geçmiş zamanda ashab-ı kiram ok atıyordu sen şimdi makale yayınlamak durumundasın. Tabii. Onlar mızrak Tabii. atıyordu şimdi Tabii. video atıyorlar şimdi medyayı Aynen. kullanıyorlar, Aynen. ihtar atıyorlar, Aynen. borsayı kullanıyorlar, parayı kullanıyorlar, silahı kullanıyorlar. Savaş her zaman devam ediyor ama o savaşlar Savaş. içinde Alet kullanılan değişiyor. aletler değişiyor. <gülüyor> taraflar bile aynı yani. Tara adetler aynı, Evet. evet. yasalar aynı, evet. taraflar yani aynı. Surmanlar farklı. Sadece aletler değişti. Tarih işte. farklı. Yani o kadar da değilsin. 21. Yani. asırdayız yani. yani. Kalkıp kılıçla, mızrakla iş götürecek. Tende mi füze? Onlar değişti ama He. asıl işin mesaj boyutu bize verdiği ruh aynı onu hı hı. tespit edip bizim yürümemiz gerekiyor. İnşallah. Peki şimdi hocam Hendek gazvesinin Geledi. şöyle orayı bir anlayalım neden oldu? Neler evet. yaşandı? Çünkü biliyoruz hepsinin bir hikayesi bir süreci var. Aynen. Nasıl bir süreçle geldi? İslam şimdi tarihi hicretin 5. yılı hı hı. bunun özellikle söyleyelim ve altını çizelim. Aylardan şevval karşılığı ne miladi ayın? Şubat. Şimdi Şubat ayında Medine'ye gidenler Ocak Şubat ayında niye bunun altını çizdiğimizi anlarlar? Çok ciddi soğuklar var evet. o aylarda. Hele gece kalın şöyle dışarıda böyle biraz essin o rüzgar Erzurum mar ararsınız yani evet. Erzurum'un soğuğunu bile o kadar çok başka bir soğuk var. Farklı, orada. çöl evet. soğuğu işte evet. ve Şubat ayı da şiddetli bunu bir kere bilelim. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dan sonra toparladı. Çok ciddi bir biçimde toparladı hem de ve yaptığı ilk adımı da gördük o toparlama sürecinde ben Nadir Yahudiler'i ihanet edince sürüp çıkardı. Nereye gittiler adamlar? Haybere. Rahat durdular mı? Durmadılar. Durmadım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı başladılar bir şeyler yapmaya Yahudi mantığı hiçbir zaman değişmiyor ve o anda kendi o köfrün önderleri olarak yani kendileri ki bir tanesi de Safiye babasıdır Hı -hı. Hüey ibn-i Ahdab. bir araya geliyorlar ve diyorlar ki ne yapalım? Tek başımıza biz bu işin altından kalkamayız o zaman ne yapalım? Her tarafı bu işten haberdar edelim her kim Muhammed'e düşmansa bizim dostumuzdur bir güç oluşturalım. Çok ciddi bir güç olsun. Koalisyon gibi. Son bir darbeyle bu işi Bitirelim. kökten halledelim. Nereden başlayalım? Başlanacak yer belli. Muhammed'e en fazla düşmanlık şu anda nerede? Mekke'de. Mekke. Bir heyet toplanıyor ve Mekke'ye gidiyor. Şimdi manzaraya ne olur dikkat ederim. Ebu Süfyan ve o gün Mekke'nin ileri gelenleriyle toplantı yapıyorlar. Durumu söylüyorlar. Ebu Süfyan'ın verdiği cevap şu. Muhammed'e düşmansanız bizim dostumuzsunuz. Küfür tek millettire geliyoruz. Bakın. Ya. Diyor ki o Yahudi heyet toplayın diyor her kabileden 50 insan gelsin. 50 insan geliyor 12 tane ana kabile var bakın kaç kişi etti? 600 kişi etti. Hepsiyle konuşuyor o Yahudi heyet. Yahudiler normalde Kabe'yi mabet olarak kabul etmezler. Sonra diyorlar ki haydi diyorlar hep beraber Kabe'nin örtüsünün altına girelim Kabe'nin örtüsünün altına giriyorlar ve beraberce dua ediyorlar çünkü dertleri ne Kabe ne şu ne bu onların dertleri belli. Dolayısıyla onları bir araya getiren şey de belli. Dolayısıyla o noktada küfrün tek millet olması herkes kendi dinini terk edip bir noktaya gelmesi anlamına gelmiyor. Aralarında yine aslında çok ciddi ihtilaflar var. Yine düşmanlıklar var. Yine rakiplikler var ama netice itibariyle ortak bir düşman olunca bütün onların hepsini ellerini tersiyle itiyorlar. Hı hı. Ebu Sufyan biraz daha güven oluşturmak için gelen Yahudi hayata soruyor. Diyor ki bizimi mi daha iyi hayırlı görüyorsunuz Muhammed'i mi? Muhammed de sizin gibi kendisine vahiy geldiğini söylüyor. Ehli kitap işte kitap geldiğini söylüyor. Sizin onlarla ortak bağlarınız daha fazla biz öyle değiliz. Biz mi hayırlıyız Muhammed mi? Verilen cevaba bakın. Siz daha hayırlısınız. Kabe sizde. Siz hacılara ikram ediyorsunuz şöyle yardım ediyorsunuz böyle yapıyorsunuz övmeye başlıyorlar çünkü o menfaat birlikteliği onları başka bir noktaya doğru getiriyor anlaşıyorlar tamam Yetme yeter mi yetmez ne olacak? Gatafan denilen bölgedeki bütün Araplar civar yerdeki Araplar hepsine haberler gönderiliyor düşman bir ortak bir ordu toplanacak ve 10.000 bin ya da on bin kişilik bir ordu toplanıyor Huzalılar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müttefikleri onlar bir haberci gönderiyorlar Medine'ye aslında o efendimizin istihbarat hmm. ağıdır Allah Resulüne haber geliyor ki 10-12 bin kişilik büyük bir ordu çok yakın bir zamanda yola çıkacak ve Medine'de taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmamak üzere geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Uhud'u yaşamış. Uhud'u nasıl yaşadı? istişare etti ve istişarenin neticesine uydu diye bedel ödedi yine istişare ödüyor çünkü bu iş budur. İstişare bu ümmetin en önemli meselesi onu söyledik zaten 3 ana kolondan bir tanesi tevhid, adalet, ve meşveret olmazsa olmaz Allah Resulü yine toplamış istişare ediyor ne diyorlar işte bazı şeyleri de yaşamış tabi sahabe hı hı. şehir savunması mı yapalım meydana mı çıkalım meydana çıkarsak bu kadar kalabalıkla nasıl başa çıkarız şehirde kalırsak bir anda 10-12 bin dalarsa şehre nasıl karşı koyabiliriz bütün alternatifleri konuşuyorlar o anda birisi konuşuyor Selman-ı Farisi ya Resulallah diyor biz İranlılar sayıca bizden daha kalabalık bir orduyla karşılaştığımızda şehrimizi hendekler kazarak korurduk. Böyle yapsak olur mu? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de oradaki sahabe efendilerimiz de ilk kez duyuyorlar. İranlılar bunu yapıyor ama bölgede hiç uygulanan bir şey değil. Efendimiz diyor niye olmasın? Mekke'lilerinde hiç alışkın olmadığı Ona bir sorunlar tarzı. Onlar şok oluyorlar ya. zaten gördükleri anda ne yapacaklarını evet. şaşırıyorlar. Hiç hesaplarda yok. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz diyor ki olur diyor bir bakalım diyor. Alıyor 3-4 tane sahabi Efendimizi yanına doğru keşfe çıkıyor. Anında bakıyor nereden giriş yolları var. Medine'de U gibidir şimdi gör. Hı hı. göreceğiz haritada arkada koca bir dağ var oradan girmek mümkün değil iki tane kenarda harreler var yani son, hı hı. sönmüş volkanik dağlar hı hı. genelde ben işte oraya gittiğimde talebelerle beraber gideriz oraları görmek için yürümek bile mümkün değildir orada yani yayan bile yürüyemezsiniz hı hı. atla binekle hayatta Zaten yürüyemezsiniz mümkün. yani Allah doğal bir korumayı almıştır aslında Medine'yi bir yer açık sadece o açık alanı Allah Resulü tespit ediyor eline alıyor bir asa çiziyor buradan buraya hendek kazarsak diyor eğer biz şehre giriş yolunu hendekle kapattığımız için düşmanın girebilmesi mümkün değil ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunun üzerine sahabeye haydi diyor başlıyorlar hendekler kazılmaya. şimdi görelim orayı görelim bakın o harita çok önemli evet. oradan gördü, görelim ki biraz daha iyice net olarak anlaşılsın Hendek diye gösterilen bir şey var 5.5 kilometre uzunluğunda Harratu Vakim ve Vebre kayalıkları ikisi arasında Hmm. Çadırlarda bakın hemen onun arka tarafında düşman zaten oradan geliyor Kanat Vadisi'nden geliyor. Tamam. Gatafan orada, Murra orada, Esed oğulları, Eşca, Feraze, Süleym, Yahudilerin hepsi orada oradan geliyorlar. Onların giriş yönü öylesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehri arkasına alıyor ve şehrin tam giriş tarafına beş buçuk kilometrelik bir Hende de kazıyor. Şu sol alt köşede sanki bir boşluk var gibi İr Dağı'nın olduğu yerde. O Orada dağ var, ha. İr Dağı var zaten oradan giriş yok. Oradan Mesela güney yok. kayalıklar var. Ha. Sadece bakın orada Kaynuka, Kurayza, Kurayza. oğulları Hı. Yahudileri var Hı. zaten Kurayza oğulları Yahudileri de ittifak halinde ama ihanet edecekler onlar o Hı. ayrı bir dert zaten. Tek buradaki sıkıntı aslında Kurayza oğullarıdır tamam. ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona karşı da Tedbir alacak. Şimdi onu söyleyeceğiz. Bir diğer resmimiz daha vardı, hendeklerin kazınma ile hmm. alakalı. O da önemli bir şey. Bakın genişliği hendeyin 6 metre ile 9 metre arasında. Bu çok önemli işte. Neden? Bu çok önemli. Özellikle birisi yayan girdiğinde zaten oraya oradan çıkamaz, ok yağmuruna tutulur. Eğer atla girdi girerse zaten çıkması mümkün değil o Hı -hı. yükseklikte mümkün değil bakın derinliği 5 metre ile 5.5 metre arasında taban genişlikleri 3 metre ile 4.5 metre arasında uzunlukta dediğimiz gibi 5.5 kilometre. Bir de harfiyetin şeyi var orada. Evet oradan çıkarılan şeyde mevzi doğal mevzi Hı -hı. oluşturuluyor Hı -hı. orada yani inanılmaz bir çok şey güzel. var. Çok, çok, Mesela çok burada doğru. bir inşaat mühendisleri falan bir çalışması lazım ne kadarlık bir harfiyet çıkıyor bu ya. ve bu harfiyat mesela şu anki şartlarda bile ne kadarlık bir zaman alınıyor. Çok hesaplaması zor olmasa gerek ama onun jöolojisini bilmek yani lazım onu yani. onu rahat ha. bir biçimde bir mühendis bunu yapabilir. Aha, Şimdi aha. burada önemli bir şey var. Kaç günde bunu kazdıklarına dair ve kaç sahabi efendimizle Aleyhisselatu vesselam efendimiz 3000 sahabi efendimizi onar kişilik gruplara ayırıyor ve her bir sahabe efendimize 20 metre veriyor, her gruba 20 metre veriyor. Gece gündüz kazıyorlar, Allah Resulü de var. Sadece kaytara münafıklar. Hmm. Onlar işte ara ara geliyorlar işte yapıyormuş gibi gözüküyorlar. Dolayısıyla bazı yerlerde Biraz aksamalar oluyor hat boyunca. Hmm. Çünkü münafıkların aksattıkları, sahabe yetiştiremiyor. Acele yapıyorlar mesela kaynaklarımızda bazen 6 günden bahsediliyor. Bazı rivayetlerde 20 günden bahsediliyor. 6 ile 20 gün arasında bu kazıldı. Şey mi hocam? Zaman yok, çünkü. gitmiyor mu? Koca hendek kazıyorsun Mekkelilere bu haber? O ha, Yok istihbarat. öyle bir. Öyle bir imkan yok efendimiz kuş uçurduyor. tamam. Kim çıkacak? O giden bir tanesi gitti mesela şimdi göreceğiz Mekke Fethi'nde ha. onu da yakaladı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o noktada Mekke'ye haber akıyor, şey Medine'ye ama Medine'den gitmiyor. haber çıkması kolay değil. O noktada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem alabilecekleri her türlü tedbirleri almışlar zaten ya. sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şimdi gruplar oluşturulurken fikir kimden geldi? Selman'ı faresinden insanlar istiyorlar ki Selman bizim grupta olsun çünkü işi bilen birisi ya herkes diyor Selman bizdendir Selman bizdendir Allah Resulü tarihe kayıt düşüyor Selman minna ehl Selman bizdendir ehl-i Allah aşkına Bekir kardeşim ya burada biraz duralım Selman nereli? İranlı, İranlı Fars, evet. Fars kökenli Allah Resulü benim ehlibeytimden dedi ailemden dedi yani. Ailesinin içine aldı. Arap olmayacaksın, Haşim oğullarından olmayacaksın, Ali'nin kardeşi olmayacaksın, Fatma'nın neslinden olmayacaksın ama Beyt diye anılacaksın. Neden? Yaptığın iş eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna uyuyorsa sen o yoldan dolayı Ehlibeyt'indensin. Mesele soy meselesi değil, mesele yol meselesidir yoluna tabiysen eğer ehlibeytindensin. Biz mesela salli ve barik dualarında al diye dua ediyoruz ya o al içinde biz de varız. Çünkü biz de onun yolundanız inşallah. i̇nşallah. Onun yolundan yürüdüğümüz sürece biz de ali Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Hı hı. Ama orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özel olarak Selman-ı Farisi'ye böyle büyük bir Rütbe, bu büyük bir rütbedir yani. Büyük bir rütbe verdi ki o tarih devam ettiği müddetçe de Selman-ı Farisi böyle canılacak. Kazılıyor hendekler çok ciddi bir biçimde. Soğuk, açlık el her yordamıyla. şey var ve el yordamıyla kazılıyor kazılıyor. İnsanlar gece gündüz çalışıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de çalışıyor. İmamdır, önderdir, peygamberdir ama demiyor ki ben durayım siz çalışın o grupların içerisinde kurdurmuş çadırını zaten oraya geliyor birine dahil oluyor, ötekine gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şiirler söylüyor. Orada biraz sahabeyi böyle hareketlendirecek, daha farklı bir biçimde yüreklendirecek, motive edecek onları motive yani. edecek şeyler söylüyor. Ensar'a dua ediyor, muhacire dua ediyor. Öyle bir ruh hali var ki orada Abdullah İbni Revaha da peygamberin şairidir. Resulullah orada bir söz söylüyor, o alıyor onun üzerine bir destan oluşturuyor. Başka bir sahabe efendimiz alıyor mesela bir gün efendimiz bir bir şey söylüyor orada Amr isimli bir sahabe efendimiz var o da alıyor böyle koca bir şey söylüyor öyle bir söylüyor ki develer coşuyor böyle Allah Resulü diyor ki kimdir bu ya bu kadar sahabeyi de develeri de coşturdu diyorlar ki ya Resulallah Amr'dır Allah Resulü açıyor ellerini Allah'ım diyor merhametini yağdır ona çünkü kim ki müminleri hareketlendirirse yüreklendirirse Salih bir amel yapmıştır. Müminlerin üzerindeki korkuyu kaldıran adamdır aslında yiğit adam. Evet. Onun için o duayı yapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ve devam ediyor kazılar ve bir gün haber geliyor. Getirilen haber diyorlar ki ya Resulallah öyle büyük bir kaya çıktı ki yerinden edebilmek mümkün değil değiştirelim mi güzergahı? Çünkü efendimiz çizmiş rotayı. Değiştirelim mi güzergahı? Yoksa bir bakar mısınız? Efendimiz gelip bakayım. Diyor. Şimdi denilse ki bu kayanın İstanbul'la alakası var. Derler ki Aynen ne alakası ya, ne var? Alakası değil mi? Sonra ama müjdeler gelecek. Ya. Müjdeler sadece İstanbul'un değil, nerelerin? Nerelerinin? Nerelerin de. Müjdeleri efendimiz geliyor, bakıyor koca bir kaya hem denin ortasında. Selman'ın faresinin elinden alıyor balyozu kaç tane balyoz kırılmış orada saht, hı hı. sahabe etmiş etmemiş kaldıramamış yerinden Allah Resulü kayanın üstüne çıkıyor Bismillahi Allahu Ekber diyor vuruyor böyle kıvılcımlar çıkıyor semaya bir daha kayada çatlıyor tabi bir daha çıkıyor bir üçüncüsünde paramparça oluyor her seferinde Efendimiz Allahu Ekber deyince sahabe de onlarla onunla beraber Allahu Ekber diyorlar Sonra soruyor sallallahu aleyhi ve sellem gördünüz mü diyor kıvılcımları gördük ya Resulallah neydi onlar biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah her bir kıvılcımla size Kisra'nın, Kayserin, Sana'nın, Yemen'in saraylarını, tahtlarını, topraklarını müjdeledi. Bunu duydukları zaman müminler imanları arttı Allahu Ekber diyerek karşıladılar. Münafıklar ne dedi? ya dedi biz daha abdest alamıyoruz. Muhammed Kayseri'den Kisra'dan bahsediyor. Onların içerisinde İstanbul'un müjdesi de var işte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra özen olarak Konstantiniyye içinde söyleyecek söyleyeceğini öyle bir hedefleri büyütüyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeleri verdiği zaman Mekke işgal altında Kabe işgal altında ve savunma savaşı yapmak için hendek kazıyorsun ya. Yani. ve aç susuz evet, evet. o kadar zorluklar içerisinde ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz biliyor hedefler büyürse himmet de büyür Hedefler büyürse adımlar da büyür, hedefler büyürse onun altı doldurulursa Allah'ın yardımı da gelir. Buna inandığı için ve bunu bildiği için müminlerin gönül dünyasında yüreklerinde zihinlerinde büyüttüğü kadar büyütüyor hedefleri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz devam edin diyor ve hendekler kazılıyor. Şimdi Cabir bin Abdullah'ı görüyoruz burada hı hı. Bekir kardeşim hanımına gitmiş diyor ki ya 2-3 gündür ve vesselam efendimiz ağzına hiçbir şey sürmedi. Evde bir şey yok mu ya bir şeyler yapsan da efendimizi çağırsak. Hanım diyor ki işte bir oğlak ya da bir tavuk rivayetlerde öyle var. Onu keselim biraz da şehriyemiz var. Onunla da bir şeyler yapalım çağır diyor. Tamam diyor. Cabir gelecek, Efendimizi davet edecek o ama olaylara bak şimdi. istiyor ki sadece Resullullah'a götürsün. Özel bir daire. Özen. O doya doya. Kimse yesin. görmesin, kimse duyup da bu noktada da bir şey olmasın. Bir fırsat kolluyor. Fırsatı yakalayınca da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına yaklaşıyor. Ya Yarasıllat diyor hanım şöyle şöyle bir yemek yapmış seni davet ediyoruz. Efendimiz yüksek sesle Cabir diyor. Sadece ben mi diyor? ya Resulallah diyor istersen Ebu Bekir ile Ömer'i de al sadece biz mi diyor ya Resulallah, bu kadar yemeğimiz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıyor ey muhacirler diyor ey ensar kardeşiniz <gülüyor> Cabir kardeşiniz Cabir bir yemek yapmış sizi davet ediyor hadi diyor diyor ki koş diyor sen hanıma haber ver biz de geliyoruz koşuyor Cabir eve geliyor diyor ki vallahi resulullah geliyor arkasında da ordu var diyor ama hanım tam bir hanım. Allah ondan ebeden razı amin, olsun. Amin. Sen diyor söyledin mi Resulullah'a bizim evde ne kadar yemeğimiz var? Söyledim diyor. Hiç korkma. Resulullah işini bilir diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelince Cabir'e diyor ki sen burada dur. Onar onar al diyor askeri içeriye çünkü evin içine o kadar sığması mümkün değil. Aha. Giriyor on kişi yemeğini yiyor çıkınca Cabir soruyor doydunuz mu? Doyduk diyor dua edip gidiyorlar bir on kişi bir on kişi ordunun hepsi yemeğini yiyor. En son Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor dua ediyor git diyor ehlinle beraber sen de yemeği ye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Cabir içeri giriyor ki yemek aynen duruyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle bereketlenmesidir. Efendimiz'e Allah bu ikramı defaatle yapmıştır. Mümin kullarına böyle bir ikramı da yaşatmıştır. O günkü sahabenin şahsında Allah'ın bu noktada azı çoğaltmasıyla alakalı çok güzel numunelerdir bunlar. Bazıları böyle bu manada meseleye farklı yaklaşırlar ama bu iş aleyhissalatü vesselam efendimizin vesilesiyle Allah tarafından olan bir şeydir işte bunun adıdır zaten mucize evet. müminlerin imanını arttıracak bir şeydir 14 asır sonra biz okuyoruz satırlardan imanımız artıyor bizim bazılarının inkarı artıyorsa bazılarının şüpheleri artıyorsa biz onlara hidayet ve şifa dileriz evet. ama netice itibariyle bu bizim imanımızı arttıran bir şeydir devam ediyor tabi kuşatma onlar şeyler kazı, kazı. kazılmalar ve kazmalar şöyle ya da böyle nihayetine geldiği anda 12.000 kişilik ordu geliyor. Ordu geliyor ki yaklaştıklarında şok oluyorlar hiç ummadıkları bir şey. Onlar diyorlar ki biz Medine'ye dalacağız. Dalar. Ama bir karşılarına geliyor, şaşırıp kalıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öyle bir kızıyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed bunu nereden öğrendi? Bu Farsların adetidir. Şöyledir, böyledir. Ağızlarına geleni söylüyorlar ama olan olmuş artık. Ali Serhat Efendimiz almış alacağını tedbirlerini. Bazı o yerlerinde bar yerler var oralardan geçişler oluyor ve o geçenlerden bir tanesi de bin savaşçıya bedel lakaplı Amr ibn Abdübud geçiyor ve rakip istiyor karşısına hadi diyor Müslümanlar duydum ki siz ölünce cennete gidiyormuşsunuz biz ölünce cehenneme gidiyormuşuz çıksın içinizden bir baba yiğit beni cehenneme göndersin kendisi de cennete gitsin sahabe birbirine bakıyor çünkü adamın lakabı zaten insanların ödünü koparacak düzeyde o anda ses çıkmıyor bir el kalkıyor havaya el Ali'nin eli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi göndermek istemiyor İclis ya Ali innehu Amr diyor otur Ali o amırdır diyor Ali oturuyor bir daha Amr rakip istiyor yine Ali'nin eli havada Allah Resulü ikinci kezde oturtturuyor üçüncü kez de rakip istiyor yine Ali Aya havada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu oturtturmak isteyince bu sefer oturmuyor. Bazen emri dinlememek de edeptir. Ya Resulallah diyor eğer o bin savaşçıya bedel Amr İbni vutsa, ben de ananın isimlendirmesiyle haydarı Kerrar'ım ne olur bırak beni ben gideyim diyor. Allah Resulü tamam diyor alıyor. Başındaki sarığı onun başına geçiriyor. Bir başka rivayet Tırkası da var. Sırtını sıvazıyor gönderiyor. gönderirken de ellerini açıyor diyor. Allahım diyor. Uhudun meydanına Hamza'yı gönderdim. Hamza geri gelmedi. Sen Ali'yi gönder diyor. Ali gidiyor. Amr ibn Wutla konuşmaları uzun. Birle o babası Ebu Talib'in arkadaşıdır işte. Seninle savaşmam git başka yaşlı biri gelsin falan filan diyor. Ali almış kararını çıkmış onun karşısına kahramanca orada bir mücadele ve bir anda toz dumana karışıyor tek bir sesleri inliyor orada anlıyorlar ki Müslümanlar Amr ibn-i Ali yere serdi zaten Ali'nin geri dönüş gelişi de bambaşkadır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara inanılmaz bir moral oluyor yine hendeyi geçenler var geçmeye çalışanlar var ama Müslümanlar bırakmıyor Mevfel İbni Abdullah isimli birisi yaya olarak geçmeye çalışınca sahabe ok yağmuruna tutuyor. Ondan sonra taşlamaya başlıyorlar sahabe. Adam diyor ki ya diyor beni taşlayarak öldürmeyin diyor. Benim diyor benim bir şerefim vardır. Benim o şerefimi şöyle ayaklar altına almayın şöyle yapmayın. Neyse bir şekilde öldü, ölüyor. Karşı taraf adamın cesedini oradan almak istiyor ama yaklaşamıyorlar bile Müslümanların o noktadaki hı hı. tedbirlerinden dolayı bir haberci gönderiyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. O cesedi alma karşılığında on bin dirhem sana teklif ediyoruz ya Muhammed diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki alın cesedinizi paranız da sizin olsun. Allah Resulü'nün bu adımları karşı taraftaki insanların yüreğine farklı bir biçimde etki ediyor. Çünkü hep ön yargı ocak batıran bir şey. Evet. Anlayamıyorlar bir türlü. Şu anda da öyle Bekir kardeşim. İnanın ki şu anda da öyle. Adam mesela bir Müslümana kızmıştır. İslam'a karşı mesafesi var. Birileriyle aslında bir şeyler yaşamıştır. Onun faturasını İslam'a kesiyor. Hep böyle bir bakın etrafınızda. Eğer birilerinin İslam'la arasında Mesafe varsa araştırın altında bu var. Ya. Bizim bir şekilde bir yol bulmamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi İslam'a karşı mesafeli olan insanlara ya yapılan yanlışların faturalarını kesmeyin şu İslam'a. İslam başka bir şey ve bu kimsenin babasının mülkü değil. Allah'ın dinidir ya sen de Allah'ın kulusun. Sen Allah'ın kulu olarak Allah'ın dinini niye birilerine bakarak bu noktada kendi arana mesafe koyuyorsun? Ama Efendimiz onu dün Medine'de bunu çok iyi yapıyordu. Mekke'de çok iyi yapıyordu. Bugün ümmeti Muhammed olarak biz bunu yapamıyoruz. O ön yargıları dağıtacak adımları atamıyoruz. İnşallah bu mesajlar İnşallah. biraz o noktada bizlere bilinç olur. İnşallah. Ondan sonra başlıyor tabii. Ara ara ok yağmurlarına tutuluyor. Ara ara karşı taraf bir şeyler yapıyor ama süreç uzadıkça uzuyor ve bir gün Ali vesselam efendimiz ve Müslümanlar öyle bir ok yağmuruna tutuluyorlar ki o gün namaz kılamıyorlar. Biliyorsunuz namaz savaş meydanında da var evet. ve eğer çatışma eğer sıkıntı varsa korku namazı var kısaltarak bile Kur kılınabiliyor. Kur'an'da olan bir evet, şey zaten evet. aleyhissalatü vesselam Efendimiz de en az 4 kez korku namazı kıldırmıştır. O gün onu bile kılmaya imkan yok çünkü ok yağıyor sürekli yağıyor Hazreti Ömer geliyor ya Resulallah estala diyor efendimiz boynunu büküyor ne yapayım diyor. Selman-ı Farisi geliyor Sa'd bin Muaz geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan daha fazla bu noktada ızdırap içersin ama yapacak hiçbir şey yok ve o günün akşamına kadar da imkan oluşmuyor. Akşamında oluşuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o anda ellerini açıyor ve orada bir dua ediyor. Bakın şimdi burada bir tablo var. Bir daha bir tablo açacağız. Şurada Uhud'a gideceğiz. Uhud'da o mağara vardı ya oranın evet. önüne doğru geldiklerinde efendimizin yanında Hazreti Talha var. Sad bine bir Vakkas var. O ara diyor ki Hazreti Talha ya Resulallah bunlar bu kadar bize zulmettiler, sana bu kadar eziyet ettiler, yaraladılar, dişini kırdılar. Ne olur aç bir ellerini de şunlara bir beddua et de Allah şunları bir cezalandırsın diyor. Allah Resulü açıyor ellerini, açıyor o anda Saat'la Talha birbirlerine bakıyorlar yandınız diyorlar Mekkeliler. Bir peygamberden beddua almanın ne demek olduğunu göreceksiniz. Ne diyor Efendimiz orada? Allahum mağfir kavmi fe innahum la diyor. Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. O gün o kadar eziyet görmüş sallallahu aleyhi ve sellem yine hidayet için yanıyor. Ama şimdi namaz söz konusu eller açılıyor ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey kitabı indiren Ey hesabı çabuk gören, İslam aleyhine toplanan şu hizipler ordusunu darmadağın et, çadırlarını başlarına geçir, ayaklarının altındaki toprakları sars, bizi namazımızdan alıkoyan şu azgın kavme sen katından bir ceza gönder. Hazreti Ömer'e ne demişti? Az önce sana söyledi, bana söyledi, ona söyledi. Şimdi İslam'a söylüyor artık evet, susamazsın Uğur'da, diyen Allah Rasulü Uğut'ta, o mağarada aynı tavrı kendisine değil namazına olunca. olunca bu. Buradan biz çok şeyler evet, almak durumundayız. Evet. Yani inanın sadece namazın ehemiyetine dair şu meseleyi anlasak bile yeter. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet meselesini nereye kadar nasıl işlettiğini anlamamız açısından bu örnek yeter ve gerçekten de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi oluyor darmadağın oluyor o Hizipler ordusu Ahsap suresi oradan geliyor evet. ahsap Hizipler demek toplanmış işte Hizipler Çanakkale'de Akif'in dediği gibi kimi yamyam kimi hündü Kim bilmem ne kimi bela. bilmem ne bela aynı şey ama onları bir araya getiren bir mesele var menfaat ve ortak İslam düşmanlığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı mücadele veriyor. Mesele namaz olduğu zaman eller açılıyor ve böyle bir şey söyleniyor. E biz de bu dua etmek durumundayız. Bu bir duadır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Bugün de İslam'ın aleyhine toplanmışlar. Her tarafta Müslüman kanı akıtılıyor. Müslümanın kanı şu anda sudan bile ucuz. Müslümanın hiçbir hürmeti yok, hiçbir saygınlığı yok. Bütün bu noktada bedeller bize ödetiliyor. Dünyanın her tarafında o zaman biz de ailelerimizi açarız deriz ki Allah'ım İslam'ın aleyhine toplanan şu güçleri darmadağın Amin. et. Çadırlarını başlarına Amin. geçir. Ayaklarının altındaki toprakları sars. Amin. Onların birliklerini Boz. Biz Allah Resulü'nün söylediğini söylemek durumundayız ama buradan çok önemli bir biçimde namaz meselesinin ehemmiyetini kavramak durumundayız. Savaşta bile Allah Resulü böyleyse ya ne oluyor ki bize en ufak bir meselede namazımızdan taviz vereceğiz? Hangi iş namazdan önemli Allah aşkına? Hangi iş? Evet. Allah Resulü işte bunu öğretiyor hiçbir şey namazdan önemli değil o halde bize düşen bu dersten alınması gereken me mesajları alabilmektir. Süreç uzuyor, karşı taraf bazı şeyler yapıyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı bazı stratejiler gelişiyor, arkada Kurayza oğulları Yahudileri ya rahat durmuyor onlar yavaş yavaş karıştırıyorlar işte Huyey İbni Ahtap oraya gidiyor onları ikna ediyor diyor ki bakın gelin Muhammed'i ve adamlarını iki ateş arasında bırakalım bu bizim için tarihi bir fırsat siz oradan biz buradan saldıralım çoluk çocuğunu kalelere sıkıştırmış gidip orada bazı saldırılar olsun bu noktada bazı şeyler olsun onlar bunu yapıyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de strateji hmm. üretiyor Efendimiz demiyor ki ben Allah'tan istedim yardımı yardım gelecek hmm. hayır beşer planında olması gerekenleri yapıyor ne yapıyor birkaç şey söylemek durumundayız Zübeyir bin Avvam'ı gönderiyor git bak bakalım diyor Kurayza oğullarında bir hareketlilik var mı? Zübeyir bin Avvam üç kez gidip geliyor gidip geliyor. Evet diyor ya Rasulullah bir şeyler var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sad bin Muaz ve birkaç tane yine Medineliyi ki Kureyza oğullarıyla önceden <gülüyor> anlaşmaları olan gidin konuşun ve onları ikna edin diyor. Gidiyorlar onlar konuşuyorlar, ikna edemiyorlar. Geliyor Sad bin Muaz. Efendimiz soruyor diyor ki ne var ne yok Muaz? saat bir sürü insan var orada. Morallerin bozulmaması lazım öyle bir zamanda. Hmm. Allah ebeden razı olsun saattan. Bir şey söylüyor. Ya Resulullah diyor. Adel ve kare bu kadar. Anlayan anladı. Adel ve kare neydi? Reci vakasında ihanet edenler. Ne kastetti Sad bin Muaz? İhaneti i̇hanet edenler. Anlayan anladı. Çünkü Umumu korkuya sevk etmek doğru bir şey değil. Tabii ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bunun terbiyesini almış Sad bin Muaz onun için bunu yapıyor. Efendimiz ne yapıyor o zaman? 200 kişilik bir birlik, 300 kişilik bir birlik sahabi efendilerimizin komutasında gönderiyor. Siz şuradan siz şuradan ama ayrı ayrı ama yüksek sesle ama farklı bir biçimde öyle bir yapın ki sanki Medine'de büyük bir ordu varmış gibi Yahudilere kendinizi hissettirin bir güç gösterisi bir psikolojik harpe giriyor harp ama bunu yaparken öyle bir yapın ki onlar sanki ciddi bir ordu varmış gibi olsun gerçekten öyle bir yapıyorlar ki ödleri kopuyor. Sonra birileri yanaşıyor Müslümanların hanımlarının çocuklarının olduğu kaleye kalenin içerisinde kimse yok sadece Hassan bin sabit savaş falan bilmediği için orada ama orada bir aslan var. O aslan Safiye'nin Safiyedir. Hamza'nın kız kardeşi Safiye anamız diyor ki aslan diyor bir bak diyor. ya diyor ben bakamam diyor. Sen diyor nasıl erkeksin diyor. Çıkıyor bir bakıyor orada birisi var. Adamı o anda bir şeyle darbeyle bir iki darbeyle yere seriyor. Hasan diyor git ben adamı öldürdüm diyor. Sen barışçığı al. Sen ganimetleri al adamı devir kaleden aşağıya ki sahipsiz olmadığımızı görsünler ya diyor ben kan görürsem düşer bayılır bayılırım diyor gitmiyor. Safiye anamız yine iş başa düştü diyor. İş başa düşerse ümmetin hanımları da hep aslandır zaten o noktada hiçbir şey yok tarihte bunun yüzlerce örneği var gidiyor ve Safiye anamız bunu yapıyor. Şimdi burada Hassan bin Sabit'i kınayacak bir şeyimiz Asla. yok. Hı hı. Kabiliyet meselesi ama Allah Resulü ne dedi Hassan bin Sabit için? Onun dilinin üzerinde meleğin dili vardır başkalarının kılıçla yaptıklarının kat kat fazlasını Hassan sözüyle şiiriyle yapmaktadır. Onu ruhul kudüsle Allah desteklemiştir neler neler söylüyor. Dolayısıyla bu bir kabilet meselesidir ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz zaten bunu ortaya koyuyor. Kureyzoğulları için böyle bir tedbir alınıyor. Bu taraftan da Allah Resulü bir yol denemeye çalışıyor ve diyor ki Katafan oğulları büyük bir Arap kabilesi nasıl ikna etmiş Yahudiler onları bir yıllık Hayber'in bütün mahsullerini size vermekle Allah Resulü haber gönderiyor Gatafanlara gelsinler konuşalım arka bir taraftan geliyor temsilcileri size diyor Medine'nin hurmalıklarının mahsullerinin üçte birini vereceğim diyor var mısınız ittifakı müşriklerle bozmaya hayır diyorlar tamamını verirsen Allah Resulü diyor ki hayır üçte birinden fazla yok onlar da dönüp gidiyorlar. Efendimiz böyle yapmakla ne yapıyor biliyor musunuz? Aslında bir strateji ile aralarına bir kere bir güvensizlik sokuyor. Ha. Bu haberi uçurdu zaten Efendimiz. Bunu birçok siyer yazarı gözden kaçırıyor. Allah Resulü sonra toplanıyor yine onların kabile liderlerinde olduğu bir yerde meseleyi konuşurken Sad bin Muaz ile Sad bin Ubade Resulullah'a şöyle bir şey söylüyorlar. Ya Resulallah böyle bir şeyi sen kendinden mi söylüyorsun? Bir vahiy mi? Hmm. Eğer Allah'ın senden isteği ise bizim zaten ona söyleyeceğimiz bir şey yok ama senin kendi iştahınsa sen bizim için bunu yapıyorsun. Biz yorulduk. Açlık içerisindeyiz, korku içerisindeyiz, içerisindeyiz. Ensar daha fazla bedel ödemesin diye bunu yapıyorsun. Ya Allah bunu yapma. Hmm. Vallahi biz İslamdan önce bile. Medine'nin bir tek hurmasını bile onlara vermezdik. Şimdi Allah bizi İslam'la aziz kıldı. Biz böyle bir halde mi onlardan böyle bir şey vereceğiz? Hayır diyor verme diyor. Allah Resulü tamam diyor ama maksat hasıl oldu. Katafanlarla aralarına Oraya bir, virüs girdi bir yani. şey girdi zaten. Yani. O noktada o güvensizlik devam ederken Katafan'dan Nuaym İbni Mesud isimli birisi gelip Efendimiz'e diyor ki ben Müslüman oldum. Allah gönderince gönderiyor. Peki diyor ne yapayım ya Rasulallah? Bakın Müslüman oldum ya. Ne yapayım diyor hemen. Bana ne var demiyor? Bana ne var demiyor. Ne yapabilirim evet. diyor. Allah Rasulü sallallahu sellem de diyor ki düşür onları birbirlerine düşürebildiğin kadar. Hmm. Harp hiledir sözünü ilk kez Efendimiz burada söylüyor. Harp hiledir. Yani burada sen düşmanı kandırma adına, düşmanı aldatma adına, düşmana karşı strateji üretme adına bir şeyler yapacaksın. Yoksa ilkelerden taviz verme falan değil onu geçenlerde söylemiştiksen. Yani, evet. Strateji üreteceksin el harbu hud'a yani harp aslında stratejidir anlamında hı hı. ve strateji üretiyor Nuaym ibni Mesud öyle şeyler yapıyor ki Kurayza oğullarını onlara karşı onları Kurayza oğullarına karşı Arapları Yahudilere karşı işte Mekkelileri Gatafanlara karşı aralarına bir şeyler koyuyor inanılmaz derecede bir problem oluşuyor bu noktada birbirlerinin arasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz en son tam hallerini anlayabilmek için birini gönderiyor onlara o biri Huzeyfetül Yemani olayın öncesini de bir söylememiz lazım Bekir kardeşim yıllar sonra Huzeyfetül Yemani Medain'de Yine Miktat İbni Amr'ın işte evi birileri diyor ki ya diyor keşke biz de Resulullah zamanında yaşasaydık. Biz de destan üzerine destan yazsaydık. Biz de Uhud'a katılsaydık. He. Biz de Hendek'e katılsaydık. Huzeyfetül Yemani diyor ki ya durun durun öyle değil. <gülüyor> Gelin ben size bir anlatayım diyor. Öyle değil bak ben size bir şey anlatayım diyor. Siz ondan sonra karar verin. Burayı anlatıyor olay uzun baya bir uzun ben kısaca bir şey söyleyeceğim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gecelerin birinde üç kez kim gider düşmanın içerisine dahil olur ve bize düşmandan haber getirir der ses yok niye ses yok Huzeyfetü'l-Yemani diyor Donmuşum, açlık üşüyordu. ve soğuk öyle evet. bir hale sokmuş ki bizi şimdi insan üşüyünce nasıl olur böyle büzüşür, büzüşür ya aynen öyle diyor biz böyle olmuşuz nefes alamıyoruz yani kaldırıp başımızı Resulullah'a bakamıyoruz o kadar üşüyoruz o kadar açlık haldeyiz Allah Resulü üç kez söyledi ve söylerken ne dedi biliyor musunuz? kim gider düşmandan bana bu haberi getirirse cennette onunla ben böyleyim diyor. Buna can atar sahabe Bunlar ama rahmet. canları kalmamış, canları kalmamış. İşte Huzeyfetül Yeman işin zorluğunu göstermek için bunu söylüyor ya diyor orada Ali var, orada Ebu Bekir var, Ömer var ama öyle bir haldeyiz ki hiçbir tanemiz kendimizde o cesareti bulamıyoruz ki ben deyip ayağa kalkalım. Sonra Allah Resulü geldi bana doğru şöyle ayağıyla beni itti. Kimsin dedi? Ben Huzeyfe'yim ya Resulallah dedim. Kalk dedi. Sen gideceksin. Ya Resulallah <gülüyor> donmuşum diyor. Ama ne güzel şart koşmuyor mu o da orada? Böyle bir halim var diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki sen yürü. Allah senin gönlüne öyle bir sükunet verecek. Sana öyle bir sıcaklık verecek. Sen gidip gelene kadar ne açlık ne bir. üşüme hissetmeyeceksin. Ya. Zaten Huzeyfe diyor ki vallahi hamamdaymışım gibi oldum ee. bir anda, bir anda sıcaklaştım diyor. Ta ki dönüp gelene kadar gelen, oturdum, diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve onu gönderirken dua ediyor. Allahım önünden, arkasından, üstünden, altından gelecek her türlü şeyden onu koru diyor. Huzife gidiyor ve Efendimiz ona giderken diyor ki sakın bir ok atma, kılıç kullanma, sadece gözle haberleri alacağız. Şimdi size bir zeka örneği gelecek bir insan <gülüyor> bu kadar nasıl zeki olabilir ve aklını nasıl bu kadar güzel kullanabilir? Ben ilk okuduğumda hayran kalmıştım hocam Aynen. ne olur anlatın. Çok acayip, Muhteşem bir, şey. bir zeka örneği yani. Yaklaşıyor o kadar yaklaşıyor ki Mekke müşriklerinin ve o Gatafanların böyle lider çadırı ne diyorlar işte komuta çadırı yeri, oraya kadar baygaklaşıyor. Hatta bir ara diyor ki ya diyor Allah'ın düşmanı Ebu Sufyan, Burada sıksam diyor Ebu Sufyan da tanımıyor ona. orada sözlerden evet. anlıyor Ebu Sufyan olduğunu. Bir ok atsam diyor Allah'ın düşmanını yere seririm. Okumu aldım diyor gerdim yayımı sonra dedim ki ya ne yapıyorsun? Resulullah dedi ki hiç ok atma kılıç kullanma tekrardan koydum yanıma. Ben diyor oturdum yanlarına. Her halde sezdi Ebu Sufyan. Arada aşkanlar olar Karanlı gece göz gözü görmüyor. Dedi ki herkes yanındakinin elini tutsun ve ona kim olduğunu sorsun. Husey Fetul diyor ki hemen ben yanımdakinin elini tuttum ki kimsin diye sordum söyledim Kimsin diye sordum dedi ki ben Amr İbn As'ım. Bu ser diyor soluma döndüm o da bana sormasın diye onun da elini tuttum kimsin dedim o da dedi ki Muaviye bin Evf. Öyle olunca kimse sana soramadı. Tabii dolayısıyla o noktada işi kurtardı orada konuşmaları dinledi baktı ki bunlar perişan olmuşlar çıkıp gidecekler zaten Allah göndermiş rüzgarı göz gözü görmüyor şimşekler çakıyor inanılmaz bir atmosfer var geldiklerine bin pişman olmuşlar ittifakları bozulmuş moralleri bozulmuş hatta bir aray Bu Sufyan kaçıp gidecek neredeyse Ebu Sufyan'ı durduruyorlar bir şeyler oluyor bunların hepsine şahit oluyor Huzeyfetül Yemani dönüp geliyor dönüş yolunda melekleri de görüyor melekler olduğunu da bilmiyor da Allah Resulü'nü anlatınca onlar meleklerdir diyor. Ya. Geldim diyor Allah Resulü'nün yanına yaklaştım. Efendimiz hanımlarına ait bir kilimin üzerinde oturmuş ibadet ediyor, ibadet ediyor o anda sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi ki otur oraya ben oturdum o ibadetine devam etti ben üşümeye başladım o ana kadar sanki hamamdayım, dua oraya kadarmış iş bitti e. ben normal halime geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim üşüdüğümü fark edince o kilimin bir parçasını üzerime attı diyor. Sonra döndü bana söyle bakayım anlattım başımdan geçenleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hamd etti ve bana dua etti. Oh Huzeyfetul Yemani ne olacak? Resulullahın sırdaşı olacak. Allah Resulü hiç kimseye vermediği sırları ona verecek. Hı hı. O bambaşka birisi ümmetin kara kutusu o ümmetin sır küpü o sırları niye onda saklıyor? Onun da bir sürü hikmetleri var bir evet. sürü zaten mesajları var biraz Huzeyfetü'l-Yemani'yi kardeşlerimiz okusunlar bambaşka bir hayat okuyacak Pervane oluyor değil mi? Ee, Hazreti Ömer. Hazreti Ömer ya. acaba onlardan mıyım değil miyim onu gözlemliyorlar sürekli ya. cenazesine katılacak ya. mı, namazını ya. kılacak ya. mı? Ömer radıyallahu anhun o endişeyi duyması garip geliyor mu sana Bekir Tabii kardeşi? ki garip olmaz mı ya? Aşeri mübeşşer değil mi yani? Yani Allah Resulü cennetle eh. müjdeliyor. Eh. Peki bir şey daha garip geliyor mu sana? niye hiç biz kendi münafık olduğumuzdan endişe duymuyoruz? Ya, Ömer değiliz çünkü. Ya. Ne diyor biliyor musunuz Hasan-ı Basri ve onun gibi tabiinin büyük imamlarından ben kaç tane sahabi gördüm hepsinde bu endişeyi gördüm diyor. Ve Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bunun üzerinden diyor münafıklığından endişe etmeyen münafıktır. Meseleyi tam anlamamış olabilirsiniz. Evet. zeyfet yemani Efendimiz aleyhissalatü vesselam münafıkları bildiriyor. Bildiriyor isim misiniz? Bildiriyor. Hani şimdi arkadaşlar Tabii. belki şeyi bilmiyorlar ise bildiriyor. Bunu onun bildiğini bildikleri için Hazreti Ömer ve bazı sahabiler sürekli Zeyfet-ül-Yemani'nin hangi cenazelere katıldığını, kime nasıl davrandığını sürekli gözlemliyorlar. Hatta Hazreti Ömer bir ara çok sıkıştırıyor. Tabii. Söyle diyor ya bari Asla. beni söyle diyor yani. Sır diyor. Bu. He. Bari bana söyle benden bahsetti. Evet, Ömer diyor ki, Ömere diyor ki, yazsın ya senle ne işi var bizim, senin işi yok diyor. Öyle deyince rahatlı yani o bir yerde. O zaman değil tamam. tamam. Peki benim atadığım valilerin içerisinde ha. var mı diyor, bir tanesi var. O da çıkıyor zaten zamanla. -"Onu söyle diyor. Hayır diyor sen bulacaksın." diyor. Hazreti Ömer sonra onu Bulayım. hazle diyor zaten. Hazreti Ömer zaten gözü hep zeyfenin üzerindedir. Hmm. Kimin cenazesine katılırsa Huzeyfe, Ömer radıyallahu o cenazeye katılır. Bir de hocam o sırra sadık olma meselesini biz Enes bir Malik'te de görüyoruz evet, değil mi? Evet. İlk annesi verdiği zaman teslim ettiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kulağına bir şey söylüyor aynen, ya aynen. ondan sonra annesi görüyor onu gel bakalım diyor Enes yavrum Allah Resulü sana ne söyledi diyor çocuk ne diyor söyleme Söyleme. bu sır diyor bu sır anneciğim diyor annenin, anne ne diyor işte annenin annen dersi önemli ya. aferin benim oğlum diyor sakın ben bile söyleme sorsam. sakın söyleme. söyleme çünkü sır saklamak adamlığın aslında kalitesini gösterir herkes sır saklayamaz sır saklayan insandır şahsiyet sahibi insan eğer şahsiyeti varsa zaten o sır sergider Sır çıkmaz aynen ama aynen. yoksa her an onu ifşa eder. Biz burada onu görüyoruz. Burada bir şeyi söyleyelim ama. Ne hocam? Şimdi bu kadar nifakı tanıyan münafıklığı tanıyan birisine bir gün soruyorlar Kuzey Fetül ye. Nedir nifak, ey Allah Resulü'nün sahabisi? Sadece bugün bu sözü söyleseydik derste ve deseydik arkadaşlar, ders bitti. Sadece bunu düşüneceğiz. İnanın ki yeterdi. Ne diyor biliyor musunuz? Nifak. İslam'dan dem vurup onunla amel etmemendir. Bitti, hepimiz topun ağzındayız. Bitti yani burada durup bizim böyle ciddi ciddi bir düşünmemiz lazım. Dilinden İslam'ı düşürmeyip hayatında İslam yoksa yan haline. İnsanların önündeyken başka Allah'la baş başa kaldığında başkaysan yan haline birilerinin gözü senin üzerindeyse namazına işte niyazına dikkat ediyorsan ama sen kendi nefsinle baş başa kaldığında ya da ailenle baş başa kaldığında ya da çocuklarınla baş başa kaldığında başka başka hallere giriyorsan yan haline Allah Resulünün sahabesi bunu söylüyor ve bunu Allah Resulünden öğrenerek söylüyor onun için Huzeyfetül Yemani'nin bu tarifi ne olur akıllarımızdan çıkmasın bu çok önemli bir şey ve gerçekten bu söz bir daha bizim ayarlarımızı düzeltecek bir söz ve gerçekten de çok evet. ciddi bir biçimde bu söze ihtiyacımız var. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü de alınca Huzeyfetül Yemani'den tamam zaten onlar yavaş yavaş çekilmeye başladılar. Hatta arkaya böyle Halid bin Velid gibi savaşçıları da biraz bırakarak yavaş yavaş çekildiler. Onlar tam çekildikten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz de geldi. Geldi ama birisi yaralı, yaralı olan kim? Sad bin Muaz. Sad bin Muaz'ın annesi Ümmü Sad'la Ayşe anamız inanılmaz samimiler. O savaş günü yani Hendek günü de anamız onun evinde. O evdeyken Sad biraz geç kalıyor işte hazırlık mazırlık yaparken. Hmm. Çıkacağı anda annesi de bir ya diyor oğlum git diyor bak Resulullah çıktı sen geç kaldın. Öyle bir hararetle oğlunu bir an önce çıkarmaya çalışıyor yani Sad'ı hmm. yetiştiren anaları görüyoruz burada. Sad tam çıkacağı anda Ayşe anamız şöyle bir bakıyor ki Sad'ın üzerinde giydiği zırh biraz kısa Sad yapılı birisi biraz kısa ve biraz kollarına falan tam kaplamıyor içinden geçiriyor ya diyor ki keşke uzunca bir zırh giyseydi de korusaydı kendini sonra anamız bize söylüyor zaten tam oku oradan yiyor hmm. öyle biliyor ki o damar kopuyor ve kan kaybetmeye başlıyor başta söyledik işte orada o duaları hep onundur. Allah'ım ne olur bana bu noktada işte ömür ver ki göreyim ne olur benim ömrümü uzat ki şahit olayım. ve vesselam Efendimiz bizzat Sadın bu manada tedavisiyle uğraşıyor. Anında Mescid-i Nebevi'de yaralılar için bir çadır var. O çadırı harekete geçiriyor. Sadı getiriyor orada tedavisiyle ilgileniyor. Gidiyor geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi hücresine çekildiği anda Cebrail geliyor. Ya Resulallah diyor siz çıkarıyor musunuz zırhlarınızı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet hayır diyor biz melekler çıkarmadık Kurayza oğullarına. O defteri bir kapatalım. Anında çünkü ihanetin cezası ödetilmeli. Başlıklarda dedik ya derin, ihare, evet. de, derin ihanetler, derin e, şeyler planlar diye evet. işte oraya geliyoruz. Orada o, o ihanetin bedeli ödenmeli ki bir daha kimse böyle bir ihanete edememeli. cesaret edememeli. Burada zaafiyet göstermek çok doğru bir şey değil. Allah Resulü de evet. göstermez zaten. Cebrail de onun için söylüyor. Efendimiz onun için diyor haydi diyor. İkindi namazını kılmadan diyor. Haydi bakalım. hadi hemen yani. Hatta sahabede bir ihtilaf da oluşuyor burada. Bir kısmı diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anında hareket edin diye söyledi. Bir kısmı da diyor ki ya bu mecazendir yani namazımızı kısak gitsek de olur ha, diyor. Bu da sahabenin ihtilafı için güzel bir örnektir. Gidip kuşatıyorlar kaleyi. O kalelerini 15 gün sürüyor o kuşatma. Kurayza oğulları direnmeye çalışıyor ama nerede mümkün mü yani Müslümanların karşısında o manada direnmek? Bunun üzerine bir hakem istiyorlar. Kim olsun diyor sallallahu aleyhi ve sellem hakem diyorlar ki Sa'd bin Muaz olsun. Sa'd yaralı. Sa'da gelip söyleniyor. Sa'd diyor ki giderim diyor. Yaralı yaralı taşıyorlar onu. Ey Kurayza oğulları diyor ben sizi uyardım siz beni dinlemediniz. Şimdi söyleyin bakalım. Muhammed'e gelen Kur'an'a göre mi hüküm vereyim size? Elinizdeki Tevrat'a göre mi hüküm vereyim? Allah bir kere ceza verecek ki onlara adamların anlayışlarını kapatıyor. Kur'an'a göre hüküm verse, Kur'an'a göre Resulullah onları sürgün edecek. Evet. Tevrat'a göre hüküm ihanetin cezası öldürülmektir ve bunu istiyorlar. Tamam diyorlar ve bunun üzerine böyle bir ceza uygulanıyor onlara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki sağa öyle isabetli bir hüküm verdin ki göklerdeki hüküme denk geldi senin verdiğin hüküm diyor ve Sad bin Muaz yine yaralı geri taşınıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece evinde Cebrail geliyor. Ey Muhammed diyor ya Resulallah diyor ümmetinden birisi vefat etti. Melekler saf saf şu anda yeryüzüne iniyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki saf mı diyor? Evet diyor. Efendimiz koşuyor ya. Efendimiz daha gitmeden kavmi gelmiş Abdüleşşeloğulları almış onu mahalleye doğru götürüyorlar oraya defnedecekler diye. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koşuyor sahabede merakla ne oldu ya Resulallah ne oldu? kardeşini sad vefat etti melekler saf saf iniyorlar onun cenazesi için korkarım ki melekler hanzala gibi onu bizden önce yıkasınlar ve bizi bu sevaptan mahrum etsinler. Allah Resulü onun için koşuyor yetişiyor da zaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizatihi onun cenazesiyle uğraşıyor. Baki kabristanlığına defnedileceği sırada da kocaman bir yapısı var ona rağmen tabutu inanılmaz derecede hafif efendimize sonra bunu söyleyince siz mi taşıyordunuz ki sanki diyor? Hmm. Siz mi taşıyordunuz? Cebrail o haberi getirdiğinde arş titredi diyor onun vefatıyla. Arşı titreten birisidir. Hayatı böyle yaşarsa insan arşı titretir onun vefatı. Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem de işte bunu söylüyor. Ve o Sad'ı götürüp defnettiği zaman da neler neler yaşanıyor. Ali Sıratüesselam Efendimiz altı ya da 7 kez tekbir alacaktır onun cenaze namazını kıldırırken gözyaşlarını da tutamayacaktır ama sattan her zaman için hayırla bahsedecektir. Allah rahmet eylesin şefaatlerinden ağamız inşallah. İşte Hendek böyle ve bu Hendek'in arkasından artık Allah Resulü onların arkasına bakıp şöyle diyor. Bir daha karşımıza çıkamayacaklar. Bu sondu. Biz sal saldıracağız onlara. Biz onlara savaşacağız, onlarla savaşacağız ama onları bir daha bizim karşımıza çıkamayacaklar. Bu ne demek biliyor musunuz? Şirkin belinin kırılmasıdır ve bir daha da doğrulamıyor zaten. Ve İslam ondan sonra her zaman için onların karşısında izzetli bir biçimde duruş ortaya koyuyor. Elhamdülillah. Şimdi son bir resmimiz var. Onu da görelim. Görelim hocam. Bu, özellikle Umre'ye giden kardeşlerimiz 7 mescitler diye gidip buraları ziyaret ederler. Büyütebilirsek daha güzel olur. Bakın bu alttaki mescit biraz daha yeni bir mescit büyükçe bir mescit aslında burası tam da çadırların kurulduğu yere denk geliyor. Şu Hendek'teki çadırları Hendek'teki çadırları. O Hendek'ten hiç is kalmış mı hocam? Yani gidip ne yazık ki. Hepsi doldurulmuş, biti kapatılmış ne yazık ki yani o monada hiçbir şey yok. Hiç yok değil mi hocam? Sadece Hamidullah Hoca yani yıllar önce gittiğinde bazı yerlerde biraz kalıntılarından falan bahsediyor. Ama şu anda zaten bunların hiçbir tanesi korunmadığı için bunlara Çok ait hiçbir ya. şey yok. Yani bilinçli kapatılmasa 5 metrelik 6 metrelik skoru nasıl kapatacaksın değil mi? Tabii ki. Kaybolur Tabii. mu yani? Orası yıllarca kalıyor zaten yani onun tarihçesine baktığımda yıllarca kalıyor ama sonradan işte bu tarz şeylere ehemmiyet vermeyen insanların elinde mahvolup gidiyor. Burada küçük küçük mescitler var özellikle hemen o büyüğün yanında bakın iki hmm. tane ikisi de aynı mescitlerdir. Hmm. Orası biraz tepe bir yer aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fetih çadırı diye ya da komuta çadırı diye kendi çadırı orası. Biz burayı görmüş müydük? Gördük tabii. Yani tabii Gittik oraya. Alttaki yeri. Hemen onun ön tarafında da Selman-ı Farisi'ye ait bir ha. mescit var. Bu mescitleri ilk yaptıran Ömer i̇bn Abdülaziz'dir. Allah kendisinden ebeden razı ha. olsun. Kaybolmasın diyor bu hatıralar. E bir işaret, bir levha koysak onlar sonradan kalkar. Onun için mescit koyalım diyor ama sonradan gelen kara yüzlü adamlar, kara zihinli adamlar mescitleri bile kaldırıyorlar evet, ne yazık ki. Ama ne olursa olsun Hendeyin o ruhu en güçlü bir biçimde duruyor. Evet. Buradaki o hatıralar da bize biraz olsun bunları canlandırmış olur. Teşekkür ederiz hocam. Allah kabul etsin Allah inşallah. Allah razı olsun hocam. Şimdi yarın Hı. çok büyük bir dersimiz var ben öyle biliyorum evet, doğru mu Hudeybiye? Hudeybiye evet, çok önemli. Ben de biraz farklı boyutlarıyla anlatmaya çalışacağım kardeşlere. Ne, böyle yapıyorsunuz zaten hocam. Biraz daha Peki bu daha daha öyle çünkü abi. Hudeybiye ruhuna çok ihtiyacımız var. Şimdi ben bir ödev vermek istiyorum Buyur kardeşlerimize. Efendim. Hudeybiye'den dönerken nazil olduğu bir süre o süre fetih süresi. Fetih olmadan süresi indi. Şu anda da bizim fethimiz yok ama süre var. Onun için diyorum ki kardeşlerimize gelin şu fetih süresini bir de böyle bir nazarla okuyalım. İnşallah. İyi bir okusunlar kardeşlerimiz zaten okuyorlar Kur'an'la haşr neşir elhamdülillah bizim meclis arkadaşlarımız hı hı. ama biraz böyle fetihimiz yok Allah'ım süremiz var şu süreyle bize fetih ver diye okusunlar Amin. yani İnşallah. bu nazarla bir okusunlar. En son ayet 29. ayet. Muhammedun Resulullah diye başlayan ayet. Hı hı. O ayet muhteşem bir ayet. Sahabeyi Kur'an'da en güzel anlatan ayet o ayet. Ne olur o ayeti de birkaç tefsirden okusunlar. Peki inşallah. Biraz böyle hazırlıklı olalım ki maksadımız daha iyi anlaşılsın. Yarın, i̇nşallah. yarın Hudeybiye ile yepyeni bir ruh bir nebevi ufuk kazanmaya çalışacağız inşallah, i̇nşallah onun için fetih süresi de bize bu noktada azık olsun. Peki okuduğum bu fetih suresinin duası da yapılsın istiyorum diyorsanız Kadir Gecesi'nde özellikle o vakit hemen duyurumuzu yenileyelim arkadaşlar şu anda internet adresimizi yansıtıyorlar www.bekirdeveli.com adresi biliyorsunuz Kadir Gecesi için e, Hatmi -hat Şerifler, Yasin-i Şerifler topluyoruz arkadaşlar şimdi size bir video gösterecekler nasıl yapacağınıza dair şu anda görüyorsunuz bekirdevel.com internet sitesi bu. O imleçle tıklıyorsunuz bedir gecesine oraya isminizi yazıyorsunuz efendim isminiz ne yazmış arkadaş Ahmet Oğuz mu yazdınız Ahmet Oğuz mesela o da e, mail adresinizde yazdınız ne okuduysanız Hatim Sayısı, Yasin-i Şerif, Fetih Suresi var bakın orada kaç tane okuduysanız bunları Kadir gecesine kadar bize burada rakamları sadece rakamları girip en altta gönder tuşuna bastığınızda o bizim bilgi bankamıza düşecek inşallah 4444 yazmışlar gönderiliyor ve gönderiyor bu bilgileri bizimle paylaşırsanız inşallah bizler onun duasını yapacağız hatta ilk duayı peşin arkadaşlar yapmış Allah razı olsun bildiriminiz alınmıştır diye biz bu duayı detaylandıracağız inşallah ve umuma yönelik hocamızın duası olacak Kadir gecesinde ee, bizi Bedir gecesinde 50 bine yakın insan izlemişti İnşallah sadece Kadir gecesinde değil yarınki özellikle Hudeybiye bahsini hasreten takip etmenizi istiyorum çünkü baştan beri söyleyeyim mütemadiyen döne döne söylediğimiz bir şey var. Biz burada sadece bir bilgi, tarihsel bir bilgi paylaşmak için bu yayını yapmıyoruz. Allah şahit olsun ki bizler o kutlu hayattan o mübarek hayattan o bereketli hayattan günümüze ne devşirebiliriz derdiyle her akşam İnşallah yarınki konuşulacak yarın anlatacağı hocamızın konu Odebiye konusu. Özellikle bugüne bakan o kadar çok yönü var ki inşallah bunu da eşinize, dostunuz akrabanıza duyurursanız çok memnun oluruz. Var mı eklemek istediğiniz Allah bir şey? Allah kabul etsin. İnşallah. İnşallah mübarek olsun kardeşlerim. Allah razı olsun. Ben su içtim sana kızıyorlarmış. Evet hocam bir de şey diyorlar, diyorlar ki... çayı veriyorsunuz, konuşturmuyorsunuz diyorlar. Yani senin hiçbir suçun yok. Ben başlayınca konuşuyor o konuşmanın şeyinden Allah dolayısıyla seni kurtarmış olayım. Siz merak etmeyin biz yayından sonra hocamıza yine bir sıcak çay ikram ediyoruz. <gülüyor> Allah razı olsun evet. bizi izlediğiniz için tamam, lütfen çağırız. kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yazıp beğeni atmayı unutmayın. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet olun ve selamünaleyküm.